86. Şemsi seneleri kameri seneye çevirmek Zaman ölçmek için kullanılan zaman ölçü birimlerinden birisinin sene olduğu 60. maddede bildirilmişti. Uzunluk bakımından iki türlü sene vardır. Şemsi sene ve kameri sene. Şemsi sene, güneş senesi olup, Ert küresinin güneş etrafında bir devir yaptığı zamandır. 365,242 vasati güneş günüdür. Kameri sene ay küresinin ert küresi etrafında 12 kere döndüğü zaman olup 354,367 vasati güneş günüdür. Güneş yılı kameri yıldan 0,875 gün daha uzundur. Mebde başlangıç zamanına göre iki türlü sene kullanılmaktadır. Miladi sene, Hicri sene. Miladi sene İsa aleyhisselam'ın doğum günü zannedilen zamandan başlar ise de Fransa kralı 9. Charles'ın 970 miladi 1563 senesinde yılbaşının bir ocaktan, kanun saniden başlamasını emrettiği, Hasip Bey'in, kozmografya kitabında yazılıdır. Hicri sene, Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye hicret ettiği seneden başlamaktadır. Hicri şemsi senenin mebdeyi, Medine'ye girdiği, Efrenci Eylül ayının yirminci, Rumi Eylül ayının yedinci pazartesi günü olduğu, 1310 miladi 1893 tarihli Ebu Ziya takviminde uzun yazılıdır. Acemlerin şemsi senesi, bundan altı ay evvel, yani Mart'ın 20. günü olan Mecusi bayramında başlamaktadır. hicri Kameri senenin mebdeyi, aynı senenin Muharrem ayının birinci cuma günü olup, Efrenci Temmuz ayının on altıncı günüdür. Peygamberimizin sallallahu Teala aleyhi ve sellem, hicreti miladın altı yüz yirmi ikinci senesinde oldu. Altı yüz yirmi birinci sene tamam olduktan, yüz doksan altı gün, sıfır virgül elli dört sene, sonra hicri-i kameri yılbaşıdır. İki yüz altmış iki gün, sıfır virgül yetmiş iki sene, Sonra da Hicri Şemsi yılın mebdeidir. Hicri Şemsi yılın mebdei Hicri Kameri yıl mebdeinden 66 gün, 0,18 sene sonra olmaktadır. Hicri Şemsi sene adedine 0,18 ilave edince Hicri Şemsi sene adedi de 16 Temmuz'dan başlamış oluyor. Senede 10, 875 günlük farktan dolayı şemsi sene 32,5 olunca kameri sene 33,5 oluyor. Kameri sene adedi 32,58 33,58 0,97023 ile çarpılınca şemsi sene olur. Hicr-i Şemsî sene adedi, 33,5 bölü 32,5 eşittir, 1,0307 ile çarpılınca, Kameri sene adedi olur. 1404 Kameri senesi başına rastlayan, Hicr-i Şemsî seneyi bulalım. Bir senenin başı, bir evvelki senenin sonu olduğu için, ve Şemsî senede 16 Temmuz'da başlamış olsaydı, Şemsî sene miktarı, 1403 çarpı 0,97.023 eşittir 1361,23 olurdu. Şemsî sene, 16 Temmuz'dan 0,18 sene sonra başladığı için, bundan 0,18 sene çıkarılınca 1362 senesinin, 0,05 çarpı 12 eşittir 0,6, birinci ayının 0,6 çarpı 30 eşittir 18. günü olur. 1362 Hicri-i sene başına rastlayan Kamerî senenin kaç olduğunu bulalım. sene de 20 Eylül'de başlamış olsaydı, 1361 çarpı 1,0307 eşittir 1402,78 olurdu. Bundan 0,18 fazlası 1403 senesinin 0,96 çarpı 12 eşittir 11,52 12. ayının yarısı olur. 1984 miladi senesi başında hicri senelerin kaç olduklarını bulalım. 1984 miladi senesi başına rastlayan. Hijri Şemsî sene 1984 eksi 622 eşittir 1362'dir. 20 Eylül ile 1 Ocak arası 103 gün 0.28 senedir. 1362 Şemsî sene başında Kameri senenin 1402.96 olduğunu yukarıda bulmuştuk. Kameri senede 1402,96 artı 0,28 eşittir 1403,24 olur ki 1404 kameri senenin 0,24 çarpı 12 eşittir 2,88 üçüncü ayının 0,88 çarpı 30 eşittir 26,4 27. günü olur.